Günaydın. Geçtiğimiz aylar boyunca neredeyse sadece HES projeleriyle gündeme gelen Alakır Vadisi'nden yine bir kampanya haberi var. Alakır Nehri Kardeşliği tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerine ÇED olumsuz karar verilmesi. Suyun kaynağına HES yapılır mı diyerek kampanyaya giriş yapan Alakır Nehri Kardeşliği, Alakır Vadisi'nin el değmemiş bölecik çeşitliliğin en yoğun olduğu temiz su kaynaklarının bulunduğu en üst kotlarına ADO şirketi tarafından yapılmak istenen Alakır 1 ve Alakır 2 HES'leri için Antalya Valiliği halkın katılım toplantısı duyurusunu yaptı. ADO şirketinin HES'lerin yapımına başlayabilmesi için çevre etki değerlendirme raporu alması gerekiyor. Bu raporu alabilmesi için ise yapması gerekenlerden biri halkın katılımı toplantısı. Bu toplantı halkın sürece müdahil olabileceği tek zaman diyerek hem toplantının sebebini hem de önemini vurguluyor. Vadide yapımı tamamlanan diğer 4 HES'in yarattığı yıkım ortadayken bu son 2 HES'in yapılması vadinin artık tamamen yok olması anlamına gelmekte. Bu HES'lerin de yapılması durumunda senelerdir uğruna mücadele verdiğimiz vadide hiçbir doğa parçası canlı kalmayacak. Alakır Vadisi baştan aşağı kuruyacak. Siz de çet süreci hakkındaki görüşümüzü belirten metne imza atarak çet olumsuz karar verilmesi için baskı oluşturabilirsiniz diyerek imzacıları Antalya Valiliği ÇED Şube Müdürlüğü İzin ve Denetim Müdürü Yahya Şimşek'e ve diğer yetkililere seslenmeye çağırıyor. Muhataplara yönelik yazılan mektupta halka duyuruyu ilanına yönelik görüş ve önerileri sıralayan Alakır Nehri Kardeşliği şöyle demiş. Alanın birinci derecede doğal sit olanı olduğuna dair, Öncelikle anılan faaliyetin yapılacağı alan Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin ilamı ile faaliyet alanının içinde kaldığı Alakır deresi ve vadisinin doğduğu yerden denize döküldüğü noktaya kadar birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesi gerektiğinden bunun reddine dair 23.2.2010 tarihli 38-39 sayılı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararının iptaline dair verilmiş karar olup, Bu karar ile ilgili dava dosyası Danıştay 14. dairesinin 2012-7483-E sayılı dosyasında temiz incelemesi aşamasında olup bu davanın neticesi beklenilmelidir. Çünkü davanın neticesi ve devamında yapılması gereken birinci derece doğal sit alanı ilanına dair işlemler ÇED izni kriterini değiştirmektedir diyerek kararı beklediklerini dile getirmişler. ÇED gerekli değildir kararının iptali içinse. Diğer yandan çed e konu faaliyetle ilgili olarak da Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin ilamı ile bu faaliyetle ilgili olarak Antalya Valiliği aleyhine ikame olunan ÇED gerekli değildir kararının İptaline dair karar verilmiş olup dosya Danıştay 14. dairesinin 2012 bu sefer 5874 E sayılı dosyasında temiz incelemesi aşamasında ve bu davanın neticesi de beklenmelidir. Yani burada beklenmesi gereken iki dava var. Çünkü davanın neticesi ÇED başvuru ve izin kriterlerini değiştirecektir. Bölge halkı anılan faaliyete karşı olduğu için faaliyetin yapılabilmesi için ÇED izni verilmesi halinde kültür ve tabiat varlıklarımız önlenemez şekilde zarar görecek, Kumluca gibi tarım ve turizm önemli merkezlerinden birisinin iklim koşullarını belirleyen Alakır Deresi'nin de kurumasına yol açacaktır. Netice olarak, açıklanan anılan mahkeme kararlarında yazılı olan Reysen gözetilecek sair nedenler ve gerekçeler ışığında, Antalya ile Kumluca ilçesi sınırları içinde anılan faaliyetle ilgili olarak ilgili hukuki ve kanuni mevzuat uyarınca ÇED olumsuz karar verilmesini, Aksi halde yasar başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzun bilinmesini ve gereğini saygılarımla talep ederim dilekçesini toplumun imzasına sunuyor. Anlaşılan hukuki olarak ve gayet düşünülerek hazırlanmış bir dilekçe imza atmak isteyenler için changeorg change.org.taksim.alakırhes adresinde bilgiler ve imza dilekçesi var. Sırada Kocaeli Valiliğine yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Başlatan Tülay Çetin Erdurmaz tarafından. Ve talebi Bella'nın ölümüne sebep olan yetkililerin cezalandırılması. Bella burada bir zamanlar çok sevimli bir köpek. İşte Tülay'ın ağzından Bella'nın acı hikayesi ve ihmalleri. İl sınırlarınızda yerel yönetimler tarafından tamamen görsel açıdan açılmış. Fakat hiçbir şekilde güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, Süs havuzları tehlike arz ediyor. 16 Ağustos 2013 tarihinde Yeni Cuma Parkı'nda Bella isimindeki köpek havanın sıcak olması nedeniyle süs havuzundan su içmek istedi. Yeni Cuma Parkı'ndaki süs havuzunun elektrik aksamındaki kaçak su içmek isteyen köpeğe elektrik çarpmasına neden oldu. Bir anda elektrik akımına kapılan köpek sahibi Nurcan Çetin Kayanın gözleri önünde su dolu süs havuzunun içinde çırpına çırpına can verdi. Sorumluluk ve yetki sahibi makamınızdan her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği söz konusu parkta gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması sonucu bu tür müessif canlı ölümlerine sebep olunması, ilgili belediyenin gerekli kontrolleri yapmaması neticesinde sonucu ölümle biten olaya sebebiyet veren sorumluların tespit edilmesi, ihmali olan görevlilerinde 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun gereği, Görevlerini yapmadıkları sebebiyle soruşturma açılmasını, kusurlu bulunan kişilerin cezalandırılmasını, mevcut diğer elektrik bağlantısı söz konusu olan süs havuzlarının kontrol edilmesini ve kapatılmasını talibimizin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesini arz ederim diyor Tülay ve bu dilekçeyi imzaya açmış. Aslında Bella bu tür ihmallerin insanlar için de hayvanlar için de nelere sebep olabileceğinin en acı biçimde gözler önüne serilmesi. Bakalım Kocaeli'nden tedbirlerin alındığına dair olumlu gelişmelerin haberleri gelecek mi önümüzdeki günlerde? Sırada İzmir'den bir kampanya haberi var. Semih Yılmaz tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılmış imza kampanyasının talebi Alsancak İzban istasyonuna ayrı seferler düzenlenmesi. İzmirlilerin daha rahat bir ulaşıma kavuşması daha kısa süreli ulaşım için Alsancak İzban istasyonu İzban sisteminden ayrılmalıdır deniyor. Karşıyaka yönünden gelip Buca-Gazi Emir havaalanı istikametine giden vatandaşlarımızın yolu 10 dakikadan fazla böylece kısalacaktır. Ayrıca dünyanda hiçbir yerde görülmeyen ve Expo'ya aday olan İzmir'e hiç yakışmayan bir güzergah izlenerek metro Alsancak düz yönde giriyor sonra ters yönde Alsancak'tan çıkıyor. Bunun yerine daha önceden olduğu gibi istasyon uzatılarak ayrı bir hat çıkılabilir diyerek İzban'ın Alsancak istasyonuna ayrı sefer koymasını Taleb etmiş kampanya daha fazla bilgi için change.org change.org.taksim.alsancakizman adresine ulaşabilirsiniz. Son kampanya haberimiz Kadıköy'den Bağdat Caddesi Forumu tarafından Kadıköy Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kadıköy Belediyesi tarafından coşkuyla kutlanması. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki en önemli günlerden biridir. Kutlanmaması düşünülemez. Bağdat Caddesi Forumu olarak yapacağımız yürüyüşe Kadıköy Belediyesi'nin bütün gücü ve coşkusuyla bize destek olmasını talep ediyoruz diyerek bitirmiş Bağdat Caddesi Forumu. Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Yarın yeniden değişim rüzgarları ile buluşmak dileğiyle esen kalın.